Gerçek yapmış bu bahselerden dolayı. Anladım. Şimdi e, bunlardan dolayı bizim e, tövbe etmemiz gerekmiyor. Nasıl tövbe etmemiz gerekmiyor onu anlatacağım önce. Niye? O günde aslında anlaşılmadı. Şimdi burada zaten mevzunun anlaşılmayan noktası şurası. Bir insana kafir demek itikadın mı konusudur? Yoksa bir insana kafir demek sıkın mı konusudur? Yani bu mevzu için sen temelde bir adama kafir demenin itikadın mevzusu olduğuna inanmışsan zaten sana göre her kafir demeyenirsenin itikadı farklıdır. Şey ama peki şimdi niye tekbir için kadı lazım dönüyor o zaman? Madem itikadın konusudur niye itikad alimi değil de niye fıkıh alimi gelip tekfir ediyor? O, o kadar, o kadar. Anlatabiliyor muyum? Yani tekbirin konusu ama biz ne yapacağız tabi? Yani şunu yapacağız. Hani bir büyük haram işlemişler Rabbim falan diye de Rabbim biz bunu bugüne kadar doğru olarak senin rızana uygun olduğunun bu olduğuna inanıyorduk, böyle yapıyorduk. Bugün öğrendik ki senin rızan buymuş, bu değilmiş. Veyahut eğer kalbi mutmain olarak söylüyorum, bir kusurumuz, bir günahımız olmuşsa sen bize affet ayaklarımız sabit kıl. Bunu dememiz lazım. Allah'tan yardım istememiz lazım. Bize doğruyu göstermesi için, ayakımızı sabit kılması için. Ama mesela eğer bir insana kafir demek itikadın mevzusuysa, tarih boyunca bu birbiriyle ihtilaf eden kadınların birbirini teşkil etmesi gerekmez miydi? Mesaj kalmazdı yani şimdi yakalanıyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela evet. abi bir örnek verdi. Dedi ki işte İbn-i Teymiye diyor ki şey e, İbn-i diyor ki bunlar kafirdir ile. Öyle evet, mi? Evet. Peki o dönemde onları tekbir etmeyen alimler vardı. Tatarlar. Yok bunlar La İlahe diyor. Bunlar namaz kılıyor. Biz bunları tekbir edemeyiz diyenler vardı. İbn-i Teymiye ile İbn-i bunları tekbir etti mi? Evet, Etmedi. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Araştır. Göreceksin. Tartışıyorlar. Çok şiddetli tartışıyorlar. İbni Tehmiye ile. Ama teşvir etmiyor. Niye? Bak tevhiri ne adamın? Bunlar bir namaz kılıyor. Bunlar şey diyorlar. E, ne dismini? La ilahe illallah diyorlar diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insana kafir demek bir insana kafir demek bu fıkhın konusudur. Yani fıkhın konusudur derken amelin küfür olduğu itikadın konusudur. Amelin küfür oluşu. Lakin şakta uygulama bu fiil ondan sabit olmuş mu? Sabit olmuşsa e, şeydir. Ee, bu adamın küfre girmeye engel durumları var mı? Küfre engel durumlar nelerdir? Hata, cehalet, tevil, ikrar. Öyle mi? Evet. Peki bu dördü fıkıh mı konusu, itikadı mı konusu? O zaman bir adamdan fiil sabit oldu mu, olmadı mı? İkrar, iki şahit istifada. Bu fıkıh mı konusu, itikadın mı konusu? O zaman... iki bir şey sorabilir miyim? şey sor. Bizim bu söylemiş olur kaydeder. Almanya için geçerli mi Yoksa Türkiye için mi geçerli? Profesyonel için mi şey? Olular için geçerli. Mesela. Yani. Almanya'da durtu bir insan. Hı. Yani durdu, ikisini de çıkartıyor veya bir kusurun önünde seçtiği ederken. Adam hırsız ya veya çeni. Şey yani buna illa ülke ikramı etmesi gerekiyor. Yok. Bizim öyle bir de bizim öyle bir derdimiz bizim buradakilerde öyle bir derdimiz yok. Oradakilerde öyle bir derdimiz yok. Gel. Yani, Şimdi bu, demek ki bu kaide, yani şey olarak, e, İslam olan beldede, bu Müslümanların bulunduğu bir beldede... İslam bu, adına bir şey yapmakla, Hristiyanlık adına bir şey yapmak arasında fark var. Yani biri yaptığını İslam adına yapıyor, öbürü yaptığını şey adına yapıyor. Nedir onun ismi? Ee, Hristiyan, ben Hristiyanım diyor adam, bir İslam'da. Bu da diyor ben Müslümanım, kendince İslam'dan bir delili kullanıyor. Anlatabiliyor muyuz? Aradaki fark inşallah anlaşılmıştı. Yoksa hayır, hayır bunu... zaman, mekan, bölge darla alakalı bir durum yok ortada yani. Ya yani Bu, bu kaydeder sadece Müslümanlar. Bu kestelenince kalan, teyvir bunlar hep Müslümanlar için geçerli olacak. Kendini İslam'a nispet edip iş yapanlar için geçerli olacak. Yani İslam, kendini İslam zannedenler için geçerli olacak. Yoksa bir Yahudi için, bir Hristiyan için, bir Amerikalı için değil yani. Evet. Şimdi şey bu, ben bu konuyu araştırırken Bu konuyu araştırırken hep bu şeyler e, i̇bn Arabi i̇bn Arabi dediler ki tekvür etmeyen alimler var. Bu alimler tekvür ediliyor. Halkı insanlar bakımda ki bu insanların niye tekvür etmediği noktasında bir araştırma yapmıyor. Ve bu araştırmada işte adresinde biraz konular çıkıyor. Tamam. Ve bu noktada insanlar tekvür etmiyor. Ama o dönemde yaşayan herkes i̇bn Arabi'nin kafirliğini kabul etmiş. Asla. Arabi, Asla. Arabi, Asla. Öyle bir şey yok. Kalla cümansız. Evet. Allah bana girdi Git oku bakayım tarihte. Aç kallacı mansurun Askeröpedilerde bir grup adam kafir olduğunu söylemiş, bir grup kafir olmadığını söylemiş. İbn Arabi aslında İdam edildileri gördün mü? O o. Ama bak bir öyle öyle bir grup ama. Yani bunu söyleyen insanlar, bak bunun kafir olduğunu söyleyen insanlar bir grup insanlar. İspanyol. Yani hocam bir şeyin insan aslı göstermesin gerekiyor mu diyor? İcmaya fikir olur muyuz orada yani? O insanlar hep bir şey. Tabi hepsi birden birleşmiş olsaydı, İslam ümmeti o anda bu küfürdür demiş olsaydı, o zaman durum farklılaşırdı. Yani anlatmak istediğim şey şu. Ee... Ya bu adam var ya, bu adam ben bu adamı ne yapayım, ben bilmiyorum ki. Bugün okul konusunda ihme vardı. Okulun ne olduğunu. Okulun belki küfrün olup olmayışı şeye bağlı demiştik. Bağlı ee, sakındırıyorum, sakındırmıyorum. Ona bağlı. Bak, halaciyeye mesela. Evet. Yazan kim? Abdul Qahir Baghdad’i. El farak beyin el farak, el faraku el farak pardon. Kitabı. Diyor ki, Arapçasında orada aslında da bakabiliriz. Bunu özellikle sen şey yaptım. Halaciyeye ya gelince, bunlar el halacu olarak bilinen Ebul Muğiz el Fisini bin Mansuna bu şahıs Fars El Beyda denen bir şehirdendi. Başlangıçta tasavvuf görüşleriyle uğraşıyordu. Ve o zamanki ifadeleri Sufilerin şap cezbe, hali dediklerinin evindendi. Bu yol insanı biri güzel ve öbülen, öteki ya istenilmeyen iki yoldan birine götürebilir. Muhtelif ilimleri, ister iktisatla ilgili olsun, ister genel kültürle alakalı olsun bildiğini iddia ediyordu. Keramcılar, facihler ve Sufiler onun hakkında ihtilafa düştüler. Kallacı Mansur'a bu konusun. enel hak diyen adam, ben hakım diyen adam. Enel hak ne ben Allah'ım derdim. Kelamcılar, fakihler ve sufiler onun hakkında ihtilafa düştüler. Kelamcıların çoğunluğu onun tesbiri ve hululiyeye mensup biri olduğu hususunda birleşmişlerdir. Fakat Basralı salimiyet kelamcılarından bir topluluk onu benimsemiş ve sufilerin manevi hakikatleri sınıfına nispet etmişlerdir. Anlatabiliyor muyum? El-Kabi Ebu Bekir Muhammed et el tayyib el-Eş'ari. Bakıllani dedikleri bir alim var biliyorsunuz bey el-Bakıllani. Eşarilerin, İmam eşariden sonraki ikinci yüzcü Allah ona rahmet eylesin. Onun sihirli formüller ve olanan şeyler yapanlar sınıfına dair etmiştir. Fakihler de El durumu hakkında ihtilafa düştüler. Fakihler. Ebul Abbas İbn Süreç, bu şafilerin kadılarından bir tanesi. Kendisinden onun öldürülmesinin doğru olup olmadığı hakkında fetva istedikleri zaman kararsız kalmıştır. tekrar okuyayım. Bir, bir, bir. Ancak Abu Bekir Muhammedi bir Dawud onun öldürülmesinin caiz olduğunu fetva vermiştir. Evet. Canım inşallah bir bu. Ee, mesela... Bu konularla alakalı ben isterim ki mesela şu kitaplara bak. Şu kitabı al oğul. Yani İslam dâriyeler farklılarına nasıl yaklaşacağız? Sonra ne vardı bir kere daha vardı Müslüman da. sonra şu şey bitti daha hakikaten sana işte söylediğimle karşılaşıyorsun. İşte Allah'ın selamıyla selam verene karşı sen Müslüman değilsin demeyin dünya entahsine karşıda. Yani buradan anlayacağımız ne? Burada anlayacağımız mesela diyelim ki bir adam o tabi o gün namaz İslam alameti şey selam İslam alametiydi niye çünkü Mekkeli müşriklerin selamıyla Müslümanların selamı arasında fark vardı. Ondan dolayı Müslümanlar Müslüman'a es eselamunaleyküm dediği için Selamünaleyküm Aleyküm diyene başlangıç olarak Müslüman muamelesi yapılırdı. Bunu bugün nasıl uygulayabiliriz bugüne? Selam veriyoruz. İşte en müşriklerle hem biz ortak selam kullandığımız için selam Müslümanlara ayıran bir vasıf değil. Ama diyelim bir adam gözük bir toplumda demokrasinin küfür olduğunu anlatıyor. Buna biz ne muamelesi yapmak zorundayız başlangıç olarak? Müslüman, Müslüman muamelesi. Namaz kıldık akımlar kafasına namaz kılar. İtikadını sorma gibi bir şeyimiz yok. Öyle mi? Çünkü İslam alameti olan bir insana başlangıç olarak Müslüman muamelesi yapılır. Nedir İslam alameti? Kafirleri, Müslümanları kafirlerden ayıran özelliklerdir. Peki bugün biri demokrasinin küfür olduğu bir İslam alameti olabilir mi? Çünkü sadece Müslümanlar demokrasinin küfür olduğuna inanıyorlar. Öyle mi? Pagutun ee, kafir olduğunu anlatıyor bir adam insanlara. Belki okul konusunda problemi olabilir, onu biz bilmiyoruz. Ama bu İslam alameti olabilir mi? O dönemde de mesela adam namaz kılıyor, öbür tarafta pizza yapıyor da olabilir yani. Olabilir mi? Ama İslam Müslüman muhabbeti yapmışlar. Niye? Çünkü namaz insanları diğerlerinden ayırdığı için. Bugün namaz insanlara ayırmıyor. Niye namazı müşrikten Müslüman da kılıyor? La ilahe illallah insanlara ayırmıyor. Ama demokrasinin küfür olduğu söylemi Müslümanlara ait bir özellik. Askerliğin küfür olduğu. Hatta bir adam konuşuyorsa ben ona Müslüman muamelesi yapıyorum. Demek ortada küfür olduğuna inanıyor ki adam. Bir ikraftan söz ediyor. Anladım. Şimdi bir şeyin küfür olduğuna inanmasa bir insan ikrağı konu eder mi kendine? Ben nice koca koca aileler gördüm şu kadar kitap ezberlemiş adam daha calet konusunu okumamış bile. Niye? Çünkü adamın derdi yok. Yani iman küfür gibi bir derdi olmadığı için adam niye... Herkes Müslüman zaten adamın gözünde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bir insan bugün cehaleti araştırıyorsa cehalet konusunu, demek ki ortada bir küfür olduğuna inanmış ki, cehalet var mıdır yok mudur onu araştırıyor. Tevhül var mıdır yok mudur onu araştırıyor. Bu tipi böyle olursa Müslüman muamelesi yaparız. Ama bunun dışında selamdır, namazdır, bu olmaz. Yani bir geldi bize dışarıdan, adamın görüntü olarak İslam ''Selamla Aleyküm'' dedi. Yani. Evet. Bu adama ilk bakış açımız neyse olmaz herhalde diyor. Tanımıyorum. Topluma ya. bakış açımız neyse olmaz lazım. Çünkü bugün milletvekili de selam veriyor. Evet. Asker de selam veriyor. Sokaktaki evet. dayı da selam yani, veriyor. Şu köz, biraz bırak. E, Sakınca bir söz değil mi? Zahir Efe'nin Müslüman görüyor. Yani, adam gibi de sakalı, kelli ve sellada. Zahir Efe'nin görüyor. Ama bu görüşü savunanlar var. Yani SİMA'nın İslam alameti olduğunu söyleyenler var. Mesela İmam Muhammed Siyer-ül Kebir'de Hani o ayette diyor ya onların siması yüzlerindedir diye. Ondan dolayı diyor dar-ül küfürde insanların simasına bakılarak e, Müslüman muamelesi yapılabilir diyor. Yani. Var. Ama bu sima ayrı bir olay. Yani sima konusu İslam alameti olur mu olmaz mı? Hani bunu söyleyenler olmuş. Dar-ül küfürde sima, Müslüman siması, sünnet, ondan sonra sakal, Ondan sonra şey böyle müslüman kıyafeti, müslüman denmez adam. müslüman delir demiyor. Yani kafir muhabbeti yapılmaz demek istiyor, yani onu anlatmaya çalışıyorlar. Yani, Biraz önce anlattın mı e, tavutun asli küfür olduğunu, oy vermeğin e, asli küfere girip girmeye konusunda ben tam anlayamadım. Oy vermek ile yani tavut meselesi aynı değil. Bir insan eğer oy verip de işte efendim e, nedir onun ismi? Hakimiyeti bilmeden oy veriyorsa bu kafirdir. Çünkü her insan hakimiyeti bilmek zorundadır. Anlatabiliyor muyum? Ama bir insan oy veriyor ondan sonra verdiği oyunda e, şeydir, e, verdiği oyu hakimiyet adına değil de işte bu şeriatı getirecek falan filan bildiğimiz sebeplerden dolayı veriyor. Bize göre gene kafir bu adam. Çünkü bu şeyler geçerli değil kesinlikle. Ama ikinci bir şahıs diyor ki bu adama mazeret olabilir. Hücretin ikamı edilmesi lazım. Yoksa ben bunu tekbir etmem. Kendi vermemek kaydıyla. Evet. Biz bunu tekbir etmiyoruz. Çünkü konu birincisi kadar açık değil. Ya, yani şöyle bir, bir dakika. Şöyle bak. Bak. İnşallah. Hocam oradaki kişi. Ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Hepsi Kâbî. Ama geza gelmemesi için boşa atıyorum. Nasıl? Ceza gelmemesi için boşa atıyorum ben. Bu çok kapalı bir konu. Yani bunda hücretin ciddi ciddi açıklanması lazım. Yani bu ben çünkü bu adam. Bak burada bu küfürdür. Diyor, ben kimseye destek de vermiyorum. Yani burada bu adamı karşımıza alıp sen destek vermiyorsun diye bir şey yok. Yani attığın boş oy da çünkü adam mesela mantık olarak düşün sen bu sistemi tanımasaydın. Boş oyu ne olarak yorumlardın? Hiçbir şey yok yani, elçişiz eleman öyle değil mi diye yorumlardın. Demek ki olayda bir kapalılık var burada. Yok kardeşim öyle değil, bak sen bu oyu attığın zaman bu kadına partiye gidiyordu öyle değil mi boş? Gidiyor. Bir de bu borçla dolu alakası yok. Sen demokrasinin gereğini yerine getiriyorsun evet. burada. Bunu anlattınız, buna rağmen ıslah bütün oy verenleri tekfir ettiğimiz gibi bunu da tekfir ederiz. Evet. Kesmemesi iyi yereklendi Birinci. Bu de. ikinci ikinci söylediğine, birinciye evet. de Çünkü bu Ama kapalı bir konu. Yani borçun ne manaya geldiğini adam bilmeyebilir yani. Tabi şey Tabii bunun küfür olduğunu kabul etmekle beraber. Yani onu da söyleyeyim de, adam bunun küfür olduğunu bilmiyorsa zaten bu başlı başına bir küfür. Çünkü kuran kendi Kerim'de apaçık bunun küfür olduğu anlatılıyor zaten. Yani o partilere atmanın küfür olduğunu kabul ediyor. Yani bir kişiyle böyle karışlaştım anlamıyorum. Kabul ediyor. Ama diyor ki ben e, herhangi bir cezadan de, bel olmak için diyor, şey yapmak için diyor, boşalttım. Onu anlattım. İki sebep. Bir de boş diye bir şey yok. Bu da demokrasinin gereğidir. Biz de, de millet çağızı sandığa atıyor diye tekbir etmiyoruz milleti. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bir kafir hükümdar olsaydı adaletle hükmetseydi biz buna destek verebilir miydik? Evet. Necaşi nasıl anlayacağız? Necaşi el ikna. olsaydı. Ama de. bize deseydi ki ben bir kanunla hükmedeceğim, siz de gelin bu kanunlar arasında seçim yapın. Yapabilir miydik? Bilmiyorum. Demek ki biz insanlar birine destek veriyor diye değil. Biz insanlar Allah'ın kanun sisteminde tercihe gittiklerinden dolayı tekstir ediyoruz. Evet. Öyle mi? Aynen. Bugün mesela diyelim ki iki tane adam var. Mühtembeşim şunu söylemiyor muyuz? Yani Deniz Baykalı olmakta da Tayyip Erdoğan olsun. Yani söylesek bu bizi küfre götürür mü? Ben fakat görüyorum hocam yani. Küfre götürür mü? Yani adam diyor ki kardeşim, biri sordu ya bu da kafir, bu da kafir, bizim hiç alakamız yok ama yani en azından bunun Müslümanlara biraz faydası var. Yani bazı konularda faydası var dese küfür olur mu? Ama gidip seçimde bulunsan doğrusu Niye? Çünkü demokrasinin bir gereği olarak sen teşkil merkezini belirliyorsun. Adama bunu anlatacaksın. Anladım. Ama gerçekten biz bile mesela ben bile boş oy atmanın ne manaya geldiğini sonra da öğrendim. Yani ben bana boy, boş oy atmanın e, hiçbir fark etkisinin olmadığını. Sonuçta bunu da demokrasinin bir falan. Yani 5-6 sene önce öğrendim ben bunu. Hani boş oy atmayla dolu oy atmak arasında hiçbir fark olmadığını doğruymuş. Demek ki meselede bir kapalılık var. anlatamıyorum Bunu anlatırsın. Adam derse ki yok ben hala ceza meza dersin. Hükümün belli bir senin yani. Allah'a. Hecmanın ama sen baktın adama söyledin, adam zaten biliyor, zaten biliyor adam, ama sırf cezadan kurtulmak için oyağı söylüyor, o yine kafir olursun. bak bu da var. Hı hı. Diyelim sen tam tamam, ben bunu biliyoruz dedi adam mesela, sen bunu biliyorsan o zaman kafir etsin. cezayı ikram olurdu Asla, kabul biz kabul etmiyoruz, yani bir askerde ikram kabul ediyoruz. İki kuruş parayı mı ikram kabul edeceğiz? Bir de e, bu oy kutubasının üzerinde hüküm Allah'ındır. Siz hiçbir şey yapınaksız, biz yazan insanlar var. Yani bu nedir Allah'ın şey, bu nedir yani? <gülüyor> Allah Allah Evet. Tamam. Şimdi ben önce özellikle daha önceki konuşulmuş olduğu çok fazla ben yapacak zorluğu. Tam tartışma vardı. Bizim tane araştırma şeyimiz bir vardı. Hani, biz bu bu geçirdik vallahi. Onlar hırsızlar. Bu aramızda birbirlerine haklı. Allah zamanı hakemler bilirse çekiyor. Tamam. Buna küçümseyerek yani. <gülüyor> çok, bu bu konuda istihbarat Allah'ın katında olan inkar eden, yok. İşte bak sen orada ayeti inkar ettiği bak ha asıl mözeye geleceksin. Bu işte ayeti inkar ettiği şimdiye kadar yani yaklaşık 6 ay veyahut bir seneye kadar ben ödeyeceğimi yapma da, da tepki Abi, Allah'a da tepki edeyim. Şimdi bir seneye bakmayın. Şey mi... Sen mesela zamanında Allah zamandan mekandan münezzet edildiğinde amin. Evet, evet. Allah zamandan mekandan münezzet edildiğinde ben istiva kabul etmiyor mu diyordun? Hayır. Bak demek ki bir teyvilin vardı senin öyle değil mi? Ama biz, biz ondan sonra biz bunu açtığına girdik, bu ayetten olduğundan şey bu sıfat konusundan dolayı. Evet. Sizden başka sıfat konusundan dolayı kimsenin, kimsenin teksir ettiği vakit değil İslam, islam tarihinde. Eğer o, yaptıysanız böyle bir şey, eşariler, mahturidiler, selefiler var. Evet. Selefiler böyle düşünüyor, mahturidiler ve eşariler böyle, hiç kimse birbirini teksir etmemiş. Sadece demişsen sen ehl-i sünnet gelisin, o demiş sen ehl-i sünnet değilsin, bu kadar. Ama i̇kisi de beni evlisiniz demiş. İkisi de beni dedim demiş. Ama tekfir biz sizler, yani ilk defa sıfatlarından dolayı adam tekfir... Bir de istivadan dolayı yani adam dese Allah'ın e, işitmesi yoktur, görmesi yoktur bir yere kadar. Bunu bile tekbir etmemişler adamlar. biliyor şimdi siz... neden mutezile Allah'ın sıfatları konusunda ne düşünüyor? Allah görür ama gö gör... yani görmeden görür. Allah işitir ama işitmesi yoktur. Böyle ilginç bir mezhepleri var ki bize mütediray bu konudan dolayı teklif etmemiş. Klas konu şöyle demiş. İşte Allah'ın ne isimdir? Karşı Allah'a bize evimiz gibi bir kelse yaparak işte Allah'ın istiva ettiği e, mekanı biz düşünemeyiz. Kavram olarak tasavvur edemeyiz. Onunla da Allah hiçbir zaman o mekanı sülma düşünmesi, o zaman o düşünceye biz Allah'ın bundan sorun yok. Doğruyu bulmuşsunuz en sonunda. Ha. yani doğru derken eğer kabul etti sıfatları kabul etmekle doğruyu bulmuşsunuz da ama millet teklif etmekle gene işi bir evet. adım ileri götürmüş. Yani Konuyu anlatan kitaplara baksanız adamların tekfir etmediğini göreceksiniz. Bak yine okuyalım. İbn Teymiye bu konuda olarak şöyle işte Allah'a aşırı aşırı diyor. Enliğin güyr Allah'a şey atmış şekilde İbn Nizan diyorsa İbn Teymiye görüyorlar ki bir yerde. O İbn Batuta'nın uydurması. Göremiyor musun? İbn i Teymiye yaptığı bir iftira. Allah rızası İbn Teymiye ki okuyan biri olarak söylüyorum. Yani İbn Teymiye cet ehli sünnettir. Kesinlikle böyle bir sözü, böyle bir görüşü yoktur. İbn Teymiye böyle diyenleri de tekfir eden bir adamdır. Yani Allah azze ve celle'nin cisim halinde gören, benim kalktığım gibi kalkan, benim ortadığım. Bunları da tekfir eden bir adamdır bir i Tevmiye. Bu alçak İbn-i Batuta'nın seyahat yapan bir adam bu. Seyahat namesi var. Orada diyor ben Şam'dayken, uğrarken uğur, bir i Teymiye mescidine hutbe veriyordu. Gittim böyle söylüyor. Söylediği tarihte de İbn-i Allah Azze ve O'nun burnunu yalanıyla beraber yere de sürtmüş yani. O söylediği tarihte İbn-i dışarıda değil yani cezaevinde. Elhamdülillah. İşte biz şey bu olaydı şu an bu ilk yani x'iniz bağlan değildi. Bu konuda <gülüyor> övünebilirsiniz yani hiçbir problemimiz yok. <gülüyor> Kaydı bitireyim. Kaydı bitireyim.